Evet hangi suçlar, hangi günahlar büyük günahlardandır diye sorduk. Genelde kul hakkı ve zina üzerinde değerli e, vatandaşlarımız bu üzere. Bu mimar üzere cevap vermişler hocam. Ee, ama hangilerdir büyük günahlar? Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen bir hadiste şöyle deniliyor. Sahabilere hitaben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam اِجْتَنِبُ al الْمُوْبِقَاتِ İnsanı mahveden yedi büyük günahtan sakının buyuruyor Efendimiz. Sahabiler onlar nelerdir ya Resulallah ve ma Buyuruyor ki eşriku billah en başta Allah'a ortak koşmak. Bu en büyük günah. Ondan sonra ve sihir yapmak. Sonra e, Allah'ın dokunulmaz kıldığı insanın canına kıymak. Onu öldürmek. Ve katlunnefsi haram Allahu halal illâ bil hak. etmediği takdirde siz bir insanı öldürürseniz Bu da çok büyük bir günah olur Hak etmişse bile siz öldüremezsiniz Gerçi onu yine e, Meşru düzenin e, icracıları onu icra eder o ceza, Mesela kısas Hak etmişse e, Sen onu uygulayamazsın Onu devletin Yetkilileri uygular Bu 3 evet. etti İkin, Dördüncüsü faiz yemek ve eklü riba. Beşincisi Ve eklü malil yetim. Öksüzün malını yemek. Babası ölmüş, ana ölmüş, sahipsiz kalmış. Anadan babadan biraz servet kalmış. sizde de ona el koydunuz, yediniz. Büyük günah. Çünkü onu sizin kollamanız gerekir bilakis. Bırakın malını yemeyi. Ve teveli yevmez zahfi. Savaş esnasında cepheden kaçmak. Bu da büyük günah. Sonuncusu da vakazül muhsanatil gafilat müminatil gafilat yani hiçbir şeyden haberi olmayan mümin suçsuz bir kadına siz zina etti diye iftira etmeniz bu da büyük günah. Şimdi bunlardan sakının diyor. Çünkü bunlar insanı iftira eden kişiyi mahveder ahirette. Evet. Şimdi bunlar 7 büyük günah olarak sayılır ama bu Bunların dışında başka büyük günah yoktur demek anlamına gelmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste geçenlerde çünkü başında bunun tartışması da oldu. Evet. Ee, bir zat işki büyük günah deyince bazıları hemen kıyameti kopardılar. Hadiste işkinin büyük günah olduğu yani kebairden olduğu söylenmiyor deyip itiraz etti. Halbuki öyle değil. Yani bunlarla sınırlı değil büyük günahlar. Zina etmek, işte seyircilerimiz de, izleyicilerimiz de söylediler. Değil mi? Zina evet. etmek, içki içmek. Yani bakınız e, tahsili olmayan insanlarımızın birçoğu bile böyle kendini çok e, bir şeyler biliyor zannedenlerden daha güzel, daha mantıklı cevaplar verdiler. Zina etmek de büyük günah dediler. İçki içmek de büyük günah. Hırsızlık etmek büyük günah. Siz benim malımı ne hakla çalarsınız, bana niye zarar verirsiniz? kul hakkına girmek günah değil mi? İşte evet. hırsızlık da kul hakkı. Yani hakkında ayet olan yani terim olarak hakkında ayet olan e, suçlar büyük günah. Suçları işlemek büyük günahtır. İşte sır, e, hırsızlık hakkında sirkat ayeti ve sarıqu ve sariqatu faqtam hakkında ayet var. E, hırsızlık yapan erkekler kadınlar ha kim olursa olsun ellerini kesin buyuruyor. Ayetin yasaklamış ha. olduğu ya bir şey yani küçük günah onu işte olmasa gerek büyük günahdır yani. Evet. Ondan sonra zina etmek. ez ve zani, fehjedû kullâ vâhidetin minhum celde. Siz istediğiniz kadar çağdışı deyin bana. Ama Kur'an diyor Allah buyuruyor. Yani zina eden erkeklere, kadınlara yüzer sopa vurun. Eh zamanı geçti bunun diyemezsiniz. Kur'an'ın hükmü ilelebet, kıyamete kadar devam edecektir. Ama bazen, ya bu çağda el kesmek mi olur, bu çağda sopa vurmak mı olur, sen hangi çağdasın, medeni değil misin, uygar değil misin desinler. Ama Kur'an böyle diyor yani. E, hakkında ayet olan suçları işlemek büyük günahtır. Evet. Bir de ayrıca Peygamber Efendimiz'e o diğer saydığım yedi, suçu işleyen kişinin de büyük günah işlediğini beyan buyuruyorlar. Dolayısıyla büyük günahlar hakkında kısaca bunları söylemekte fayda var. Evet. Biraz önce de beyan ettiğiniz gibi yani büyük günahlar tamam belli diğerleri küçük günah evet. göz ardı edilebilir şeklinde düşünülmemesi lazım değil mi? Yani şimdi tamam Kur'an'da demiş ki adam öldürmek. İşte hadiste de adam öldürmek. E şimdi ben kalsam yolda geçen bir adamı tutsam, yumruklasam, ağzını burnunu dağıtsam. Bu küçük günah mıdır? Onun kişilik haklarını rencide şey, şey yaptım, hiçe saydım. Onun canına eziyet verdim. Ağzını burnunu kanattım. Allah'ın şaheseri olan bir insana eziyet ettim. Yani bu olacak şey mi? Kul hakkına girdim ben. Bu büyük günah değil mi yani? E, ayette geçmiyor. Adamı yumruklamak büyük günahtır diyemezsin. Durup dururken öyle evet. şey mi olur? <Gülüyor>